Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala eşrefil mursalin Muhammedin bin Abdullah aleyhi efterussalatin ve teslim. Yüceler yücesi Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya Zatına azametine yakıştığı şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi hamd senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehli beytine, ashabına tabi'un, etba'u tabi'in ve kıyamete kadar Allah'ı birleyecek, Tevhid üzere ona kulluk edecek ve ona kulluk ederken de onun kendileri için seçmiş olduğu ve görevlendirmiş olduğu peygamberlerinden başka bir örnek tanımayacak. Bütün müminlere Allahu Teala salat ve selam eylesin. Evet bugün biraz önce dediğimiz gibi inşallah kardeşler isim ve sıfat tevhidi isimli ders halkamızın Allah'ın izniyle 10.sunda tekrar karşı karşıyayız. Bundan sonra çok fazla aşırı detayına girmeden muhalif görüşlere reddiyeler vereceğiz. Bugün Allah nasip ederse hatırlarsanız en son ki bir iki dersimizde ne yapmıştık kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini, istivasını ve bu sıfatlarını yapmıştık ehli sünnet ve cemaatin belirttiği şekliyle Kur'an'dan delillerle yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden seçtiğimiz belki saymadım ama ortalama 50-60 hadisle ki üçte birini ancak seçip işlediğimizi söylemiştik zaten. Ondan sonra geçenki dersimizde yine ehli sünnet ve cemaat düşüncesi ve bu hayırlı ekolun önderlerinin alimlerinin görüşlerini yapmıştık ispat etmiştik. Allah azze ve Celle'nin gökte oluşluğu, arşa istiva etmişliği ile alakalı ve güceliğine her yerde olmadığı şeklinde her yerde Allah her yerde düşüncesinin cehmiye kanaati olduğunu, Ehl-i Sünnet'in görüşü olmadığını yapmıştık ifade etmiştik. Bugün Allah nasip ederse inşallah kardeşim bir iki tane de hemen akli delil ile nakli delile başvuracağız. Yani önce Kur'an'dan delil getirdik, sonra Sünnet'ten delil getirdik, sonra alimlerimizin görüşlerinden delilleri serdettik. Bugün hemen akli bir delil ile nakli bir delil aktardıktan sonra muhaliflerin görüşleri ve onları reddiye vereceğiz. Yani Rabbimiz ki ve Teala'nın arşa istivası, ile alakalı yoruma giden, tevile giden işte mutezili olsun, cehmiye olsun, maturidiye, eşariye olsun onların görüşlerini yapacağız? Bu hususta, yanlış oldukları hususunda görüşlerini zikredip onlara reddiyeler vereceğiz. Evvela dediğimiz gibi kardeşler, Rabbimiz Tebarek ve Teala'nın arşın üstünde oluşu, yücelerde oluşu, hususundaki akli deriyle başvuracağımız zaman akıl aleminin de Tebareke ve Teala'nın yüceliğini gerekli görür. Ve Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları ile beraberliğindeki kastın zatı ile onlarla beraber olmaktan uzak olduğunu görür demiştik. O yüzden İmam Ahmet bin Hanbel kardeşler, İmam Ahmet bin Hanbel, Kendisi diyor ki sen cehmiyeden herhangi bir tanesiyle karşılaşırsan ona şunu sor. Ona de ki Allah Azze ve Celle'nin varlığı hususunda zaten herhangi bir ihtilafımız yok. Ona de ki Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri kendi nefsinde mi yarattı? Kendi nefsinden harici olarak mı yarattı? Yoksa gökleri ve yeri yaratıp Allah Azze ve Celle onlara hulul mü etti? Bu hususta diyor Ahmet bin Hanbel sana cehmiye düşüncesinde olan kişi ne diyecek? Sana cehmiye düşüncesinde olan kişi Allah Azze ve Celle nefsinde yarattı diyemeyecektir. Çünkü nefsinde yarattı dediği zaman haşa Allah Azze ve Celle'nin her şeyde vahdedi vücut düşüncesiyle her şeye hulul ettiği kanaati ne yapar? göze çarpar. Dolayısıyla bu zaten batıldır. Bunun küfür olduğunda herhangi bir ihtilaf hiçbir şekilde İslam alemleri arasında söz konusu değildir. Eğer derse ki Allah Azze ve Celle gökdere bir yeri kendi nefsinde değil de hariçten yarattı ama sonradan onlara hulul etti e bu durumda yine Allah Azze ve Celle hulul meselesiyle diğer yarattıkları arasında nüfuz etmesi ve Allah'ın her yerde hatta yani yeryüzünde insanın dahi bulunmayacağı yerlerde Allah Azze ve Celle'nin bulunduğunu iddia etmiş olmak sonuçta zaten sapıklık olarak yeter İmam Ahmet bin Hanbel. Ve o kişi sana ne diyecektir? Allah Azze ve Celle kendi nefsinde değil, haricinde yaratmıştır. Ve dolayısıyla bu onun düşüncesinin bittiği noktadır der. Akıl da bunu gerektirmiştir. Yine fıtrat olarak kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin her yerde olduğunu işte hiçbir şey yokken arş vardı düşüncesiyle Rabbimizin arşa istivasını ve gökte oluştuğunu reddeden düşüncenin en önde gelenlerinden Cüveyni vardı. Daha önce bundan bahsetmiştik. Hemedani kendisi bir gün Cüveyni ile karşılaşır kardeşler. Ve Cüveyni ile Cüveyni'nin ilim halkasında onunla konuşurken Cüveyni der ki Allah gökleri ve yeri yaratmadan önce neredeyse oradadır, işte arşı şöyledir deyince Hemedani der ki arş meselesini bir tarafa bırak Allah aşkına. Bana der şunu söyle. Bu fıtrattan derdi kardeşler. Bana şunu söyle der. Neden ben Allah'ım deyip de neden Allah'ım deyip de Allah'tan istemeye başlayınca neden içim yani fıtratım Sağımı, solumu, önümü, arkamı ya da herhangi bir yerimi değil de doğrudan yücelerde olan ve göklerde olan bir Allahı tasavvur ediyor. İçim neden buna yöneliyor? Bunu bana açıkladır. Arştır, şudur, budur, bırak bunlarıdır Bana bunu söyle. Neden ben Allahım diye Allah'tan istemeye başlayınca hep içim yüceler yücesine gidiyor, göklere gidiyor. Neden sağımdan sonranda istediğim hissi bende ulaşmıyor? Bunun üzerine Cüveyni der ki Hayyarani Hemedani Hemedani beni şaşkın bıraktı. Beni gerçekten şaşırttı. Elim ayağım tutuldu der. Bu da fıtrattan dediğimiz gibi nedir kardeşler? Delildir. Muhaliflerin delillerine gelince kardeşler Muhalifleri söylemiştik. Felsefeciler, Cehmiye, Mutezile, Eş'arinin sonunda gelenleri ve ondan sonra Allah Azze ve Celle'yi haşa yaratılmışlara benzeten müşebihe ve mücessime Allah Azze ve Celle cisim vardır diyenler, Hişamiye gibi ki bu sapıklar Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olduğunu kabul etmekle beraber yaratılmışlara benzetmişler ve cisim olduğunu söyleyip işte arşı tamamen kaplamıştır, arşın bir kısmını kaplamıştır gibi yaratılmışlara benzetme sapkınla içerisine Hı. düşmüşlerdir. Ama yani ehli sünnet Rabbimizin arşının üzerinde istiva ettiğini, gökte olduğunu ikrar etmekle beraber ne yapardı? Keyfiyetine hiçbir şekilde girmezdi. Şimdi bunların delilleri ve bunların del getirdiği delilleri reddiyeler vereceğiz kardeşler. Mesela cehmiye, Allah azze ve Celle'nin yüceliğini Allah azze ve Celle'nin uluvunu tevil eden cehmiye görüşü, cehmiye düşüncesi iki kanaat öne sürüyor kardeşler. Birinciler diyor ki inna Allah la dahil al alemi ve la khâricah. Allah yaratılmış olan alemin ne içindedir ne dışındadır. Şimdi Rabbimiz zatı ile vardır. Zatı ile var olmakla beraber felsefeciler gibi felsef filozoflar ne derler? Allah vardır ama hiçbir şekilde hissedilebilir bir zatı yoktur. Hayaldır, hayal ürünüdür. Ve cehmiyeler de güya Allah vardır, zatı olarak vardır, hakiki olarak zatı vardır dersek yaratılmışlara benzetiriz diye kalktılar ve Allah ne alemin içindedir ne de dışındadır. Ne vardır deriz var olana benzetiriz ne de yoktur deriz yok olana benzetiriz diye bir yanlış erşnet ve cemaatin hiçbir şekilde semtine dahi uğramadığı bir düşünceye gittiler ve onlara katil dediler ki Allah alemin ne altındadır ne üstündedir ne ondan ayrıdır ne de onunladır. Şimdi bu sözün sahipleri deliller getirirler güya ki getirmiş olduğu deliller hepsi tamamen akla. Yöneliktir. ve akılla, işte var dersek vara benzetiriz, yok dersek yoka benzetiriz gibi akli deliller getirirler ve ne diyor alimler? Onların bu hussta tutunacakları hiçbir nas yoktur. Yani hiçbir ayet ya da hiçbir hadis yoktur. Bilakis onlar tamamen bunları ne yaparlar? Kendi akıllarının ya da filozof arkadaşlarından devşirdikleri düşüncelerin neticesi olarak buna gitmişler ki bunların redgesini zaten verdik birazdan da vereceğiz Cehmiye'nin ikinci kolu diyor ki kardeşler Allah Azze ve Celle zatı ile her yerdedir bakın Allah Azze ve Celle zatı ile her yerdedir diyorlar <gülüyor> ehl-hüsnet vel cemaat Allah Azze ve Celle zatı ile göklerin üstündedir, arşın üzerindedir fakat mahiyet hiçbir şekilde bilinmez derken Cehmiye ki Allah zatı ile, Cehmiye'nin bu kolu Allah zatı ile her yerdedir. Ki bu da sonuç itibariyle yine nedir? Bu da sonuç itibariyle sapkınlığın zaten âlâsıdır kardeşler. Ve onlar buna güya akli deliller getirirler. Ve bunun üzerine Allah'ın zatı ile her yerde olmuşluğunu söylemiş olmak da zaten nedir? Dediğimiz gibi... Allah'ın yarattıklarından hali olmaması anlamına gelir ki, bu da sapıklık olarak zaten yeter Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle'nin ulub sıfatını nef yeden, Allah Azze ve Celle'nin ulub sıfatını, yani göklerin üzerinde oluştuğunu reddeden, görüşleri şu şekilde özetlersek kardeşler, birincileri diyorlar ki, Allah alemin ne içindedir, ne dışındadır, ne altındadır, ne üstündedir, ne onun nadır ne de ondan uzaktır. Ki bunların kitapta sünneti hiç deliller olmadığını söyledik. İkinci fırka ne diyordu? Allah Azze ve Celle zatı ile her yerdedir. Bakın bunların delillerine bakın. Yani belki şu anda dersi dinlerken delillere odaklanmış olmanız belki zordur. Ama ayet numaralarını alırsanız daha sonradan müzakeresini yaparsanız inşallah daha güzel kavrayacağınızdan eminiz. Mesela bunlar Allah Azze ve Celle'nin zatıyla her yerde olduğuna bakın Allah'ın beraberlik, maiyyet denilen beraberlik sıfatını getirirler. Mücadele suresi 7. ayete bakıyoruz. Mücadele suresi 7. ayeti delil getiriyorlar. Mücadele suresi 7. ayetinde bakın Allah Azze ve Celle diyor ki, أَلَمْ تَرَا ennallaha اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي ve وَمَا فِي sen Allah Azze ve Celle'nin gökte ve yerde olan her bir şeyi bildiğini bilmi görmedin mi? Maya konumun nece vasılasetin üç kişi kendi aralarında bir grup oluşturup konuşmaya görsünler. Illahu var abi ohum mutlaka Allah onların dördüncüsüdür. Valla kamsatın illahu ve sadi suhum onlar beş kişi olsunlar altıncıları Allah'tır. Valla edne minzalek valla eksar İster bundan az olsun ister bundan çok olsun diyor Rabbimiz. İllahu ve ma'hum. ki Allah nedir? Onlarla beraberdir. Bakın buradaki onlarla beraber. Şimdi Cehmiyetin bu fırkası diyor ki ne diyor Allah Azze ve Celle? Siz iki kişiyseniz üçüncünüz odur. Dört kişiyseniz beşinciniz odur. İşte Rabbimizin dediği gibi az olsun çok olsun. 150 kişiyseniz 150 birinciniz odur. Bakın ne diyor Allah? O sizinle beraberdir. Dolayısıyla cehmiye diyor ki o bizimle beraber. Yani Allah zatıyla her yerdedir. Allah zatıyla her yerdedir. Bunun üzerine bunu bir delil olarak getirilir. Bu getirdikleri delillerin birincisi. Bunları sıralayıp reddiyelerini teker teker vereceğiz Allah'ın izniyle. Bir sonraki ayet Nisa suresi 108. ayet kardeşler. Nisa suresi 108. ayetinde Rabbimiz Tevrat'e ve buyuruyor ki, yastakfune min al-nasi ve yastakfune min Allah. Onlar Allah az insanlardan kendilerini saklarlar, insanlardan gizlenirler ve Allah'tan gizlenmezler. Allah'tan saklanamazlar. Wa huwa Çünkü Allah onlarla beraberdir. Bakın ma ahum, ma Arapça'da beraberlik demektir arkadaşlar Me'iyyet beraberlik demektir. Bunlar alıyor, bak ne diyor Allah Azze ve Celle? İşte onlar ne yapmazlar? İnsanlardan kezden gizlerler ama Allah'tan gizlemezler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Dolayısıyla Allah bizimle beraberdir. Yani Allah her yerdedir derler. Allah'ın her yerde oluştuğuna bunu delil getirirler. Bir sonraki delillerine kardeşler? Hadid suresinin dördüncü ayeti. Hadis suresinin dördüncü ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, huwallezi o ki gökleri ve yeri altı günde yaratandır tüm arş. sonra arşa istiva edendir. Yalma mailye ardı vama yere giren ve yerden çıkanı vama yen fiha gökten ineni ve güve çıkanı bilir. وَهُوَ مَعَكُمْ مَعَكُمْ O sizinle beraberdir, اَيْنَ مَكُنْتُمْ Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. وَاللّٰهُ بِالْمَا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızı görendir. Bakın burada ne dedi Rabbimiz? اَيْنَ مَكُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ O sizinle beraberdir, nerede olursanız olun. Şimdi kalktı bunlar dediler ki bu ayette ne var? Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Bunu delil getirdiler. Allah'ın her yerde olduğuna dair. Başka delillerini kardeşler, bir sonraki delilleri, Kaf suresinin 16. ayeti. Kaf suresinin 16. ayetinde bakın Rabbimiz diyor ki, "Valeqad khalaqna al-insana wa n'alamu ma tubas visubihi nafsuh". Şüpheski insana biz yarattık ve n'alamu ma tubas visubihi nefsinin ona neyi fıs fıstadığını. Biz biliriz ve nehnu ekrabu ileyhi min hablil verit. Biz ona şah damarından neyiz? Daha yakınız. Bakın biz ona şah damarından daha yakınız. Dolayısıyla derler ki bakın Allah bize nedir? Şah damarımızdan daha yakındır. Yani o bizimle beraberdir. Her yerdedir. Yine kardeşler Zuhruf suresi 84. ayeti delil getirirler. Sûre-i 84. ayetinde Rabbimiz diyor ki ve huvellezî fissemâi ilâhun ve fil ardı ilâh. O ki yani o Allah ki fissemâi ilahun gökte ilahtır ve fil ardı ilahun yerde ilahtır. Bu delilleri hatırlıyorsunuz değil mi? Buradaki tartışmalarımızda bize işte şu ayette bu ile geçiyor diye sorulan sorular. İşte dediğimiz gibi sabredin. Bu ayetlerin delillerini Allah'ın izniyle toparlayıp vereceğiz. İşte geldi yer. Bunlar o Allah gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. Yani her yerdedir anlamını çıkardılar. Yine En'am suresi üçüncü ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّنَوَاتِ fil ard. O göklerde de, yerde de Allah'tır. Bu ayeti de alıp göklerde ve yerde ifadesini işte Allah her yerdedir diye yorum yaptılar. Şimdi... Cehmiye'nin bu hulucu düşüncesine gitmiş olanlar, yani Allah'ın zatı ile her yerde olduğunu ifade edenler, işte Allah'ın maiyyeti vardır, beraberliği vardır derler. Bugün özellikle maturi ve eşari düşüncesine uyup da kardeşler, Allah her yerdedir diyenler, bu cehmiyeler gibi Allah zatı ile her yerdedir demiyorlar. Allah her yerdedir diyorlar ama bu ifadenin altını da doldurmuyorlar. Yani size Allah her yerdedir diyen bir insana söyleyin. Allah ilmiyle mi her yerde yoksa zatı ile mi her yerde? Orada zatına hiç girmezler. Yani Allah Azze ve Celle'nin hiç zatı yokmuş gibi gündeme getirmezler ki Rabbimiz zatı hakkında bize bilgiler veriyor. Ama cehmiye zatı ile her yerde diyor bu cehmiyenin bu düşüncesine gitmiş olanlar. Şimdi bunların delillerine geliyoruz kardeşler. Ve bu delillere reddiyelerine geliyoruz. Evvela selef alimlerimiz Allah'ın izni keremiyle bunların cevaplarını vermişler. Ve selef alimlerimiz derler ki Kelumatu ma'a Fi lügatı Arapî, la tıqtadi, ayiyikonu ahd-ı şey, ahd-ı şeyiini, muxtallîtan Bir şeyin, bir şey ile beraberliği söz konusu olduğu zaman, mutlaka bu ikisinin birbirini, birbirle karışmışlığını gerektirmez. Yani Arapça da beraber kelimesi, iki şeyin, karşılıklı beraber olan iki şeyin zatî olarak birbirine karıştırmış, karıştırılmış olmasını ya da karışmış olmasını gerektirmez. Yani şu anda beni dinleyen sizler uzaktasınız. Ben desem ki, kardeş ben seninle beraberim, bu normal kullanılan ma'a kelimesinin orijinal anlamıdır. Ben seninle beraberim. Ama buradaki beraberlikten kasıt, bedensel bir beraberlik değildir. Bedeni olarak yakınlık değildir. Ve Arapçada da bu şart değildir. Dolayısıyla, <gülüyor> Arapçadaki zahiri anlamı beraberliğin kardeşler, el mukaranatul mutlaka, ki mutlak olarak sadece, bir yakınlıktan bahsedilir. Bunun kesinlikle birbirine mümasesi yani dokunmuşluğu ya da birbirlerine yapışmışlığı ya da iç içe girmişliği ya da sağında ya da sonunda olmuşluğunu gerektirmez diyor alimlerimiz. Böyle bir şey Arapçada da yok zaten. Çünkü maiyet kelimesi ya da Allah'ın beraberliği hususu Allah'ın kitabında sünnetinde birçok yerde kullanılmıştır. Ve her bir yerde farklı anlamda gelmiştir. Çünkü maiyyet, beraberliğin birçok anlamı vardır. Ve bu anlamdan hiçbirisi diğerinden daha özel değildir. Mesela genel maiyyet diyelim. Arapçada, Kur'an'da kullanıldığı şekilde genel maiyyet ki onların reddiyeleri geliyor. Şimdi bu Allah Azze ve Celle'nin beraberliği ilmi ile bizimle beraber olması. Hani dedik ya, cehmiye delil getirmişti ya, işte Allah Azze ve Celle'nin Beraber oluştuğuna dair o getirdikleri ilk ayette ne dediler? İşte Allah ne dedi? Sizinle beraberdir. İki kişi yoktur ki üçüncüleri Allah'tır. Üç kişi ise dördüncüleri Allah'tır. Ve o sizinle nedir? O sizinle beraberdir. Siz neredeyseniz o sizinle beraberdir. Şimdi onlar bu delili getirmişlerdi. Mücadele suresi yedinci ayet. Şimdi alimlerimiz diyor ki burada Allah'ın bizimle beraber olması... İlmiyle bizimle beraber olmasıdır. Yarattıklarına şahit olmasıdır. Ve bu beraberlik işte Allah'ın Allah'ın gökleri ve yer, yeri yarattığını, iki kişi ise üçüncülerin o olduğunu görmez misin ayetine bakın ne diyor alimlerimiz? Burada sahabe, tabiun ve kendilerinden tefsir aktarılmış Kur'an müfessirlerimiz burada ne yapıyorlar? Huve ennehu bi bi'ilmih. Yani Allah ilmiyle onların yanında beraberdir. Allah ilmiyle onlarla beraberdir. Yoksa zatı ile değil. Ki bu hususta İbni Abdilber kardeşler Et-Temhid isimli eserin 7. cildin 138. sayfasında sahabeden, tabiundan ve müfessirlerden ve ehl Sünnet'in alimlerinden icma getiriyor. Ki bu ayetteki yani Mücadele Suresi 7. ayetindeki iki kişiyseniz üçüncüsü Allah'tır. Beş kişiseniz altıncınız Allah'tır Daki ki o sizinle beraber dediğinden kasıt Allah ilmiyle sizinle beraberdir. Ki İmam Kurtubi de aynı şeyi zaten aktarıyor. Ve İbn-i buradaki beraberlik Allah'ın zatıyla bizimle beraberliği ve her yerde oluşlu değil. İlmiyle her yerde oluştuğunu gösterir ve icma aktarıyor. Hakeza Ebu Amr ettelemen ki aynı şekilde İbn-i i̇bn Kayyim ne yapıyor? İcmaları bize aktarıyorlar İbn-i gibi kardeşler. Ve burada muhaliflere zaten çok açık bir reddiye var. Yani onlar tutup da üçüncüyseniz, dördüncünüz Allah'tır, o sizinle beraberdir deyip Allah'ın zatıyla her yerde olduğu anlamı hiçbir şekilde çıkartılmaz. Çünkü orada ilmiyle beraber olduğu hususunda tamamen ne vardır? İcma söz konusu vardır. Ki <gülüyor> ayete dikkat edin zaten kardeşler. Hemen ayetin başında Rabbimiz bilmekten bahsediyor, ilminden bahsediyor ve hemen sonunda da ilminden bahsediyor. Bakın ne diyor göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Elam tara inna ya allamu mafissem abativa mafilard. Allah'ın göklerde ve yerde olanı bilmiyor musun? Üç kişiyse de dördüncünüz odur, beşinciyse de altıncınız odur, o sizinle beraberdir. Yani Allah'ın gökte ve yerde olanı o bildiğini bilmiyor musunuz? İlmiyle işte sizinledir ve ayetin sonu da ilim ile bitiyor. Ne diyor Rabbimiz? Inna Allah bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Bu ayette başı ve sonundaki ilmi ifadesiyle Rabbimiz ilmiyle her yerde olduğunu ne yapıyor? Açıkça zaten beyan ediyor. Açıkça beyan ediyor. Yine geldiğimiz zaman kardeşler bir diğer ayete hangi ayet mesela Hadid suresi 4. ayetinde Rabbimiz ne diyordu? O ki gökleri ve yeri 6 günde yaratan sonra arşa istiva eden ki göğe gireni çıkanı yere gireni çıkanı gökten ineni ve göğe çıkanı bilir, nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Şimdi bu ayete bakın, bu ayete çok açık bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin ile siz nerede olursanız olun, sizinle beraberdir, kastettiği açıkça bilinmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle hemen, özellikle arşın üzerine istiva etmesinden sonra göğe Allah arşa istiva etmiştir. Allah arşa istiva edince uzak zannetmeyin. O arşta istivasıyla beraber yere gireni, yerden çıkanı, göğe çıkanı ve gökten ineni ne yapar? Bilir o her ilmiyle nedir? Sizinle beraberdir ve her şeyi bilmektedir. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinde ne diyordu kardeşler? Bu hadisi işledik. Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki Vallahu فَوْقَلْ arşi يَعْلَمُ ma أَنْتُمْ عَلَيْهِ Allah arşının üzerinde sizin yaptığınızı bilmektedir. Bu aleyhissalatu vesselamın sahih olarak aktarmış olan rivayeti. Allah arşının üzerinde sizin yaptığınızı bilmektedir. Dolayısıyla Allah'ın yeryüzündekileri ve bizimle beraber olması ilmi ile bizimle beraber olması demektir. Bir de özel beraberlik var kardeşler. Özel beraberlik. Yani burada Allah'ın ilmi ile bütün yarattıkları üzerinde onlarla beraber olması var. Bir de Rabbimizin yardımı ile birileriyle beraber olması var. Bu da özel beraberlik. Arapçada kullanılır bu. Destekleme beraberliği, yardım beraberliği. Mesela hani Allah Resulü Aleyhi Vesselam diyordu ya ayetinde. Hani mağarada kalmıştı Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la. Ve Hazreti Ebubekir Sıddık bir anda sıkıntıya düşmüştü. müşrikler geliyor diye. Ve ne demişti Resulullah Aleyhisselatü vesselam kardeşler? İzyekulü li sahibi la tahzan. Üzülme ey Ebubekir. Üzülme. İnallaha meana. Şu peki Allah bizimledir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam burada Allah bizimle beraberdir ifadesindeki kastı haşa Allah'ın zatıyla beraber olduğu değil. Yani Allah bizi desteklemektedir. Allah bize yardım edecektir. Bu doğrudan özel bir zaten beraberliktir. Burada da yine Allah'ın zatı ile her olduğu anlamı çıkmaz. Ki yine Nahil suresi 128. ayetinde ne diyordu Rabbimiz? اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ Allah kendisinden sakınanlarla beraberdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ Ki onlar ihsan sahibidirler. İyilik edenlerdir. İyilik üzere olanlardır. Burada ne diyor Rabbimiz? اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ Allah takvalı olanlarla beraberdir. Buradaki beraberlikten kasıt ne? Allah takvalı olanları desteklemektedir. Allah takvalı olanlara yardım etmektedir. Buradaki beraberlikten kasıt da bu. Yoksa Allah sadece takvalıların yanında bulunur zati itibarıyla. itibariyle. Böyle bir şey zaten saçmadır. Haşa. Dolayısıyla beraberlik kelimesi Arapçada orijinal anlamıyla ile ı ile beraber olmak ve her yerde olmak anlamında değildir. Doğrudan beraberlikte ilmi ile beraber olmak nedir? Durumu söz konusudur. Ki burada da yine dediğimiz gibi yardım ve destekleme beraberliği zaten mevcuttur. Dolayısıyla bunun dışına bu ayeti yorumlamış olmak zaten çok açık bir şekilde nedir kardeşler? Tahriftir. Bir sonraki deliller neydi kardeşler? Bir sonraki delillerin mesela Kaf suresinin 16. ayeti Dav suresinin 16. ayetinde Rabbimiz diyor ya insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine neyi fısıldadığını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Bu delili getirirler ve derler ki işte Allah her yerde bizimlerdir. Bak şah damarımızdan bile bize daha yakın. İbni Teymiye diyor ki kardeşler bu ayetten Allah Azze ve Celle'nin kullarına melekleri ile yakın olduğu anlamı da bu ayetten zaten uzak değildir. Zaten alimlerimiz itiraf etmişlerdir buradaki beraberlik derken meleklerin o insana ya beraber yakın oluşumu yoksa Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle yardımıyla olsun yakın oluşumu zaten ayette ihtilaf var çünkü İbni Teymiye ifade ettiği gibi bu ayette kas bu ayette tas melek olma ihtimali de yüksektir neden kardeşler çünkü ayetin hemen devamında bakın hemen 17. ayetinde Allah-u Teala biz ona şah damarından yakınız, daha yakınız dedikten sonra hemen ne diyor 17. ayetinde? Ki sağdan ve soldan meleklerimiz onun yanında hazır bulunmaktadırlar. Yani ölüm melekleri onun yanında ne da Hazır bulunmaktadırlar. Ölümden önce yine yazıcı melekler ki ölüm melekleri demişim. Yazıcı melekler hem sağlarında hem sollarında ne yaparlar? Onların ve adil yemini ve an şimali sağında ve sonunda bulunmakta ve onların yaptıklarını yazmaktadırlar. Bakın biz ona şah damarından daha yakınız ki melekler onun sağında ve solunda yazmaktadır. E, onun yaptığını yazmaktadırlar. Ki bu ayette zaten Rabbimiz doğrudan melekleri kast ediyor ve İbni Teymiyye dediği gibi zaten burada e, alimler buradaki kastın Şahdamar'dan daha yakın olmak kastının melekler olur ifade ederler. Zaten hemen 17. ayetinde Rabbimiz meleklerin onunla beraber olduğunu ne yapıyor? Yazıyor ve hemen Rabbimiz ifade ediyor. Dolayısıyla bu ayette işte Rabbimizin ifadesi kastı nedir kardeşler? Mesela Zuhruf Suresi 80. ayet aynı bu ayeti tefsil ediyor. Zuhruf Suresi 80. ayetine bakın. Allah azze ve celle diyor ki: Em yahsabun en la nesma sırrahum onlar bizim onların gizlilerini işitmediğimizi ve necvahum, gizlerini işitmediğimizi ve fısıldaşmalarından haberdar olmadığımızı mı zannediyorlar? Bela, hayır, bilakis ve rusulün ledeyhim yektubun. Bizim elçilerimiz onların yanında onların yaptıklarını, konuştuklarını, fısıldadıklarını yazmaktadırlar. Mesela Zuhruf Suresi 80. ayet, hemen Kaf Suresi 16. ayeti 17. ayette olduğu gibi açmaktadır ve ona şah damarından daha yakın olanın melek olduğu zaten, burada açıkça ortaya çıkmaktadır. Ki ayetin siyakı ve sibakı zaten nedir? Bunu gerektirmektedir. Peki Rabbimiz özellikle kendine nispetle neyi kastediyor? Bakın diyor ki Rabbimiz Yazma işini yanında bulunma işini meleklere verirken Rabbimiz ve ne'allemu biz onun nefsinin kendisine nefisladığını biliriz derken Allah Azze ve Celle bilme ve ilmini yapıyor kendisine bu şekilde nispet ediyor. Ama yakınlık ve zatî olarak beraber olmayı meleklere Rabbimiz kullanıyor. Yine bir sonraki delillerine gelen kardeşler. Bir sonraki delilleri bunların Neydi? Evet bunların bir sonraki delilleri Zuhruf 80 Zuhruf 84'tü hatırlıyorsunuz. Hangi ayeti delil getirmişlerdi? O Allah ki gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. Değil mi? O Allah ki gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. O sizinle beraberdir anlamında. Şimdi bu ayet hakkında bakın alimlerimiz diyorlar ki sizin bu ayetle Allah'ın her yerde oluşuna delil getirmiş olmanız söz konusu değildir. Neden? Çünkü bu ayetten kasıt Allah gökte de yerde de kendisine kulluk edilendir. Gökte de ilah, yerde de ilah. Gökte de kendisine kulluk edilen, yerde de kendisine kulluk edilendir. Ki özellikle İbni Abdülber rahimahullah diyor ki bu ayeti biz şu şekilde anlarız ki bu zaten üzerinde ittifak olunmuş olan yorumdur. Nedir? Ennehu fissemâ'i ilahun ma'bud min sema. Allah gökte göklerin ehli tarafından kendisine kulluk edilen ve fil ardı ilahun ma'bud min ehlil ard. Ki o gök yerde de yer ehli tarafından kendisine kulluk edilendir. Ve İbni Abdülber işte ilim ehlinin ve tefsir ehlinin bu ayet hakkındaki yorumu zaten budur der. Dolayısıyla Allah'ın gökte ilah, yerde ilahlığı Gökte kulluk edilişliği ve yerde kulluk edilişli, edilmiş olmasıdır diyor. Ki aynı ifadeyi yine İmam Acuri ne yapıyor kardeşler? Aynı şekilde bize İmam Acuri aktarıyor ve diyor ki bu ayette Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın göklerde ve yerde kendisine kulluk edilen olduğunu açıkça ifade ediyor. Alimlerimiz de bu ayetini yapmışlardır? Bu şekilde yorumlamışlardır. Hatta İmam Acuri Senediyle beraber İmam Katade'ye dayandırmış olduğu bir rivayette İmam Katade diyor ki: "Huva ilahın yu'badu fis ve ilahın yu'badu fil art. O Allah ki gökte kulluk edilen ve yerde kulluk edilendir. Eş'ari'a es isimli eserinin 3. cildinin 1104, 1105. sayfasında bunu aktarıyor kardeşler. Özellikle burada ne yaptık? Bakın, o Allah ki gökte de ilah, yerde de ilahtırdan kasıt gökte de kendisine kulluk edilen, yerde de kendisine kulluk edilen. Yoksa Allah'ın göklerde ve yerde yani her yerde olduğu anlamı bu ayetin hiçbir şekilde çıkartılmaz. Yine bir sonraki ayete gelelim. Dele getirmiş oldukları. neydi o da En'am suresi 3. ayet. Demişlerdi ki Allahu Teala diyor ki Vahu huvallahu fis semavat ve fil ard. O Allah ki göklerde ve yerde. O göklerde ve yerde Allah'tır. Bu ayeti hakkında ilim ehli kardeşler mesela İmam Ahmed ve diğerleri Özellikle bu ayette aynı hakeza ennahul ma'budu fissemavati vel ard diye ne yaparlar tefsir ederler. Yani Allah göklerde ve yerde kendisine kulluk edilendir şeklinde tefsir ederler. İmam Ahmed de bu şekilde ne yapıyor ifade ediyor. Hatta İmam Ahmet bunu el raddu alezzanadikati vel cehmiyeti lil İmam Ahmet dediğimiz işte İmam Ahmet'in cehmiye ve zındıklara reddiye diye yazdığı kitabında bunu alıyor. Çünkü İmam Ahmet Allah her yerdedir diyen bu kişilere cehmiye düşüncesine reddiye yazmıştı. Ve o reddiyesinde bunu zikrediyor. Bu ayetten kasıt Allah'ın göklerde ve gözünde kendisine kulluk edilmiş olmasıdır diyor. Ve ondan başka da yine İmam Acuri ne yapıyor? Bunu aktarıyor kardeşler. Bunu aktarıyor. Bu hususta gelmiş olan rivayetlerde zaten bunlar ne yapıyor? Aynı hususta çıkıyor. Evet bu onların getirmiş olduğu delillere ne kardeşler? Getirmiş oldukları delilleri işte reddiye. Yani Allah'ın her yerde olduğu şeklinde onların getirmiş olduğu deliller bunlar ve bunların da kendi iddialarına hiçbir şekilde delil teşkil etme durumu ne? Durumu söz konusu değil. Evet, Selef'in istiva hususundaki görüşlerine gelince kardeşler, bu yorum yapanlara da ifade edeceğiz. Ve diyoruz ki sahabe, tabiun ve onların yolundan gidenler ne yaptılar? İstivayı Rabbimize ispat ettiler. Keyfiyetine, kemiyetine, şekline, nasıllığına, niteliğine hiçbir şekilde karışmadılar. Ve tevhille, yorumlarını yapmadılar? Gitmediler. Allah Azze ve Celle kendisini vasıflandırmış olduğu şekilde ne yaptılar? Vasıflandılar ve Allah'ı yaratılmışlara benzetenlerden de ne yaptılar? Uzak oldular kardeşler. Bu anlamda selef istiva'nın yani kurulmak anlamındaki istiva'nın malum olduğunu bilip sadece keyfiyetine ne yapmadılar? Girmediler. İstiva kelimesi kardeşim Arapça'da bazıları yorum yaparlar, bazıları bu hususta ne yaparlar? Delil getirirler ki biz onlara da diye olsun babında, onlar da doğruyu fark etsinler babında. Bakın diyoruz ki. İbn Kayyim diyor ki kardeşler, inna lafza'l istiva fi fi kelamil arab ellezî khatabenallahu bi lügatihim Allah Azze ve Celle'nin bizi kendisiyle muhatap olarak algılayıp da bize öğretilerini indirmiş olduğu Arap edebiyatı, Arap kelamı istiva hususunda nedir? İki durum ifade eder. Yani Araplarda istiva kelimesi iki anlama gelir. Bir, mutlak isteva, istiva mukayyet yani mutlak olarak bir istiva, kurulma bir de kayıtlı olarak kurulma vardır. Bunlar İstiva kelimesinin, isteva kelimesinin almış olduğu harfi cer ile değişir. Mesela diyor ki İbni mutlak olarak eğer ki isteva kelimesi herhangi bir harfi cerre bitişmeksizin, mesela isteva ala, isteva ila, isteva min gibi, işte ki arşa istiva etmesi Rabbimiz ne? Ala harfi cerriyle. Fe isteva ala arşi, thumme ala arşi, isteva ala arşi, ala arşihi. Ala harfi cerri olmaksızın, istiva kelimesi yani böyle çıplak bir şekilde istiva olarak kullanıldığı zaman dengeyi kasteder. Tam olmayı kasteder diyor. Mesela Kasas suresi 14. ayetinde ne diyor Rabbimiz? Ve lemmâ belagâ eşuddehu vesteva. Ne zaman ki o ne yaptı? Rüştüne erdi, olgunluğuna erdi. Vesteva ve tam oldu. Olgunlaştı. Bakın burada vesteva Kelimesi ne oldu kardeşler? Hiçbir harfi cerre bitişik olmaksızın geldi. Buradaki anlamı nedir? Arapçada olduğu gibi tam olmak, olgunlaşmak anlamına gelir. Kayıtlı olan istivaya gelince, yani harfi cerre ile kayıtlı olan istivaya gelince, bu üç türlüdür diyor İbn-i Kayyem. Bir, isteva kelimesinin ila ile kullanılması. İsteva kelimesinin ala ile kullanılması ve istevanın vav ile kullanılması. Yani Arapçada isteva ya ala ile kullanılır, ya ila ile kullanılır ya da ve, vav yani bağlaç ile kullanılır. Neyi anladık kardeşler? İsteva kelimesi Arapçada ya hiçbir harf-i olmaksızın gelir, direkt isteva diye gelir. Bu anlamda olgunlaşmak, tam olmak anlamına gelir. Bunun dışında isteva özel anlama taşınır. Özel anlama taşınırken de üç tane harfi cerralır. Ya isteva ila olur, ya isteva ala olur, ya da isteva ve falanca istiva etti ve onunla beraber falanca da diye bu şekilde gelir. İbni Kayymi de aktardığı gibi Tüm mesleva ile semai. mesela Allah Azze ve Celle arşa istiva etti anlamında ala ile değil de ila ile kullanında Allah arşı istiva etti bakın ala değil ila ile bugün çünkü özellikle insanlar fes teva sümme steva alal arş Allah arşa istiva etti ayetini sümme ilal arş diye yorumlarlar yani Allah arşı istiva etti diye çünkü ila ile kullandığınız zaman ne olur biliyor musunuz kardeşler ila ile kullandığınız zaman kuşatmak anlamına gelir istila etmek buradan gelir zaten istila etmek buradan gelir. İla ile kullanılırsa. Ki bakın Rabbimiz Tebareke ve Teala Allah arşa ne yaptı? Arşı, Allah gökleri istiva etti. Ki buradaki göklerden kasıt Rabbimiz Tebareke ve Teala gökleri ve yeryüzünü ne yaptı? Altı günde yarattı. Ve dedi ya Rabbimiz hani Fussilet suresi 11. ayetinde ثُمَّ اسْتَوَا ile السَّمَاءِ Bakın burada Allahu Teala yaratılmış olan semanın Daha duman halindeyken durumundan bahsediyor ve diyor ki Allah su mesteva ile sema'i Allah göğe göğü istiva etti göğü göğe değil de göğü istiva etti ki gök o durumda neydi duman halindeydi yani Allah Azze ve Celle gökleri bir süreçte yarattı ve duman olduğu şekilde Allah Azze ve Celle hükmünü ona Allah'ın hükmüne tecelli etti ve Allah gökleri yarattı. Bakın burada ila işte istila etmek anlamında. Çünkü yaratılmakta olan bir gök var. Yaratılmakta olan gök var. Şimdi biz diğerlerine reddiye vereceğiz kardeşler. Diyeceğiz ki siz arşı da Allah'ın gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşı istila etti diyeceksiniz. Halbuki bu tamamen batıldır. Neden? Çünkü arş göklerin yaratılmasından önce var idi. Dolayısıyla Allah'ın gökleri yaratıp da göğü istila ederek Orayı yaratıp da sonra arşa yürülenmiş ama söz konusu olamaz. O yüzden ala arşihi, arşa istiva ettiği isteva ila arşihi diye yorumlayamazsınız. Çünkü burada gök duman halinde yaratılmak üzere ve Allah onu ne yaptı? Kuşattı hükmüyle onu yarattı, takdir etti. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin burada yine göğü istila etmesi yani göğe yücelmiş olması ve uluvvu doğrudan kast edilir diyor. İşte kelimesi ala ile gelirse ne anlama gelir kardeşler? Dedik ya birincisi ilaydı ki ilada da yine ne anlam vardır? İstira etmek, yine yücelmek, yine iltifa anlamı yine vardır diyor zaten İbn Kayyim ki Arapçada bu böyledir. Eğer isteva kelimesi ala ile kullanılırsa bu durumda ne anlama gelir? Mesela Allahu Teala Zuhruf suresi 13. ayetinde diyor ki listli testebü ala zuhurihi. Bakın testevu ala isteva ala. Burada ne var? Rabbimiz Allah size işte binekleri vermiştir. İşte merkebinden, atından, diğerlerinden tutun da ne li Litestebu ala zuhurihi. Yani onların sırtına binesiniz. Onların sırtına oturasınız. Onların sırtına kurulasınız diye size onları yaratmıştır. Burada bakın doğrudan ala ne var? Üzerine kurulmak anlamı var. Burada eşeği kuşatmak ya da atı kuşatmak diye bir anlam veremezsiniz. İsteva ala gelirse kurulmak anlamına gelir ve üzerinde yerleşmek anlamına gelir. Şimdi başka bir ayete bakın. Hud suresi 44. ayetinde Allah-u Teala diyor ki: "Vastevet" Ney? Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Ne oldu? Vastevet, istiva etti. al ala istiva ala al -cudi. Cudi dağı üzerine istiva etti. Yani Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nın üzerine kur, kuruldu, yerleşti. Ala geldiği zaman üzerine kurulaşmak, yani kurulmak ve yerleşmek anlamına gelir. Şimdi siz bunu kalkıp da hiçbir şekilde Arapça'da işte Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nı kuşattı, hükmü altına aldı. Böyle şey olur mu? İsteva ala kurulmaktır. Ve bütün Araplar da bunu böylece bilirler. Bu işte ihtilaf yoktur. Delil getirenler var, onların reddiyesini birazdan vereceğiz Allah'ın izniyle. Yine mesela Fetih suresi 29. ayetinde Aynı anlama gelir. Yine dediğimiz gibi bu anlamda gelen başka ayetlerde söz konusudur. Burada yükselmek, üstünde olmak, üstüne kurulmak anlamına gelir ki bu bir icma-i ehlil lugah. Arap edebiyatının, edebiyatçıların üzerinde icma ettikleri bir husustur. Üçüncüsü demişti ya hani kardeşler, isteva kelimesi beraberlik vavi ile gelir. Bu da nedir? Yani mesela işte istiva ve falan, istevel ma'u vel gibi yani dengede olmak eşit seviyede bulunmuş olmak <gülüyor> anlamına gelir ki bu zaten konumuzda bir bağlantısı yoktur. Sadece Arap dil ve edebiyatla bu anlamlara gelir. Şimdi Arapçada İmam Malik'in dediği gibi istiva nedir kardeşler? İstiva ma'lumdur. Ma'lumu fil luva. Arapçada lugat olarak isteva ala ma'lumdur, bilinir. Ki yücelmek, kurulmak, üstünde olmak anlamındadır. Şimdi burada mesela Ebu Obeyde, Allah kendisinden razı olsun, o da aynı şeyi ne olarak yorumluyor? Ala yüce oldu diye yorumluyor. Bu alimlerin görüşlerini zaten geçenki derste işte ne yapmıştık? İfade etmiştik kardeşler. Devam edelim Allah'ın izniyle. Yine bu hususla alakalı, mesela Hasan el Basri ve Rabia'yı İbn Enes, ki kendilerine şu şekilde aktarılıyor. La Bişr İbni Amr'dan diyor ki Semih'tu gayre vahidin minel müfessirin. Birçok müfessirden ben şunu işittim diyor. Birçok müfessirden. Ney? el-Rahmanu er alel arşisteva. Allah arşa istiva etmiştir den kasıt. Alel arşisteva yani arşın üzerine istiva etmiştir. Yani irtifa. Yani arşın üzerindedir. Yani bu Hasan al-Basti'den, Rabi İbni Enes'den ve diğerlerine aktarıyor. Bunları zaten delillerini geçen hafta detaylarıyla ifade etmiştik. Burada sadece Arapça'da istiva ala kelimesinin farklı bir anlama gelmediğini ne yapıyoruz? İfade etme adına bunu kullanıyoruz. Şimdi birileri kalktılar kardeşler. İstivayı nefkettiler. ettiler. İstiva diye bir şey olamaz dediler. Ve dediler ki bakın ve dediler ki İsteva alayı biz tevil ediyoruz. Şimdi diyoruz ki bu tevilcilere siz nasıl tevil ediyorsunuz? En çok nasıl tevil ederler kardeşler? İşte derler ki isteva alayı yani kuşattı. Onu kah kahrı altına aldı. Gücünü tecelli ettirdi. Öyle derler değil mi? Evet. Yani ona galip geldi. Şimdi bunun Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in önderleri tarafından bu düşüncenin kelam düşüncesinin akabinde çıkan yanlışlığı Ne yapıyoruz? açık olarak ifade ediyoruz. Onlar derler ki kardeşler bu Allah'ın istivasını taatil eden, soyutlayanlar er Rahmanu Alal arşi istiva, olan Allah'ın arşi istivasından kasıt Ey alel istila vel kahri vel galeve. Yani Allah arşı kahrının altına aldı, gücünün kuvvetin altına aldı ve Allah hükmünü geçirdi. Bu görüş kimin? Cehmiye'nin, Mu'tezile'nin, Haruriye'nin, Eşarilerin sonradan gelenlerinin İmam Gazali'nin Bak İmam Gazali de bu görüşte Yine Bağdadi Aynı görüşte Aynı görüşte Mesela buradaki istivayı Hükmü altına almak Diye yorumladılar Ve bunların getirdikleri delil Dediğimiz gibi bir tane şiirleri var Kardeşler Bir tane şiir O şiirde de diyor ki Qad isteva bişrun alel Iraqi min gayri seyf ve la dem mihrafil. Şimdi burada qad isteva bişrun isteva ala. Biş ne yaptı? Irak'ı kuşattı, Irak'ı hükmü altına aldı ki hiçbir şekilde kılıç kullanmaksızın ve kan akıtmaksızın. Şimdi burada isteva alayı Irak'ı kuşattı anlamında diyorlar ki bakın böyle bir söz var. Demek ki istiva ala kuşatmak hükmü altına almak manasına da gelir. Dolayısıyla derler nedir Allah'ın arşı istivası istilasıdır derler. Yani kuşatmasıdır, hükmü altına almasıdır derler. Ki bir, bir şiir daha var, onu söylemiyorum, gerek yok. Çünkü bu, bunlara verilecek, buna verilecek cevap ürüntünde geçerli. Şimdi biz bunlara özellikle ne yapıyoruz? Reddiye veriyoruz. Ve diyoruz ki bir kere sizin burada isteva alayı istila etmek anlamına almış olmanız mantıksızdır ve yanlıştır. Neden? لَقَدْ اَجْمَعَ السَّلَفْ عَلَى اَنَّ هَذَا التَّأْو۪يلَ اَلَّذِي زَهَبَ اِلَيْهِ هَاُولَا الْجَحْمِيَّ بَالْمُعْتَزِلَ وَالْخَوَارِجِ وَمُتَأَخِّرِ الْاَشَاعِرَ İşte cehmiyenin, mutezilenin, haricilerin, eşarilerin sonra da gelenlerin, imam, Gazali'nin ve hakeza Bağdadi'nin gitmiş oldukları bu tevil selefin icmasıyla bir kere batıldır. Buna Kur'an zıttır, sünnet buna mukaliftir, ümmetin icması buna terstir. Ve Arap edebiyatı ve Arap dili buna terstir. Zira bu tam tersine Allah'ın kelamını bizatihi kendi görüşüne yorumlamak yanlışıdır. Çünkü hiçbir sahabe ve hiçbir tabi bu görüşe gitmedi. Hiçbir Müslümanların imamı Tabi bunlar etba o tabiğindir mesela bir imanlı imamlarından olsun bu görüşe gitmedi. Onlar sadecein görüşlerini getirdiler. Delillerini delillerine reddiye veriyoruz. Diyoruz ki bir evvela Kur'an'da istiva kelimesi yedi yerde kullanılmıştır. Kur'an'da isteva Allah'ın arsa istivası kardeşler yedi yerde kullanılıyor ve bunların hepsinde istisnasız ala harfi cerri ile üzerine kurulmak anlamında kullanılıyor. Ve yine hakeza sünnette de hiçbir zaman Allah'ın arşı istila ettiği hükmüne aldığı hususunda Kur'an'da olduğu gibi ila ile kullanılan hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Hatta ve hatta sizin dediğiniz gibi olsa bile diyor alimlerimiz. Sizin dediğiniz gibi olsa bile bu anlamda isteva ala ile isteva ilanın aynı anlamda kullanılmış olması söz konusu ki bu Arap dili ve edebiyatına da tamamen muhaliftir. Böyle bir şey zaten söz konusu değildir. Yine biz diyoruz ki bunlara reddi olarak dikkat edin Allah arşa istiva etti ayetinde kardeşler ne diye geçiyor? Sümme isteva ala arş bakın Allah gökleri ve yeri Altı günde yarattı, sonra (sinmekelmesine dikkat edin) sonra arşa istiwa etti. Bakın burada bir sonra var. Sonra nedir kardeşler? Sonra öncesi ve sonrası olan bir şeyin arasında bağlar. Öyle değil mi? Yani önce ben geldim, sonra sen geldin. Su içtim, sonra bardağı kırdım. Konuştum, sonra soru sordum. Yani sonra dediğiniz zaman bir zaman devamlılığın söz konusu. Dolayısıyla sizin görüşünüz burada da ters. Neden? Çünkü eğer Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşı hükmü altına aldıysa haşa bu Allah'a büyük bir hakarettir haşa Allah'ın önceden arşa hükmetmediği anlamına gelir. Şimdi diyeceksiniz ki peki arş ne zaman yaratıldı ki sen öyle bir şey söyledin? Arşın göklerden ve yerden çok daha önce var olduğu hususunda ittifak var, hadis var, sahih hadis var. Çünkü <gülüyor> arş göklerden ve yerden önce yaratılmıştı. Hem de ne kadar? 50 bin yıl önce. İmam Müslim, bakın sahih Müslim'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a aktaran hadiste diyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, inna Allahu kadarın maa kadarın maaadir al-ahlâik, قبل أيخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة ve Dikkat edin. Efendimiz diyor ki Allah Azze ve Celle'nin arşı suyun üzerindeyken Bakın Allah Azze ve Celle'nin diyor Efendimiz Arşı suyun üzerindeyken insanların kaderlerini elli bin yıl önce ne yaptı? Yazdı, takdir etti. Bakın burada ne çıkıyor? Demek ki arş zaten göklerin yaratılması ve yerlerin yaratılmasından elli bin sene önce zaten var. Dolayısıyla eğer istevadan kasıt hükmü altına almaksa haşa Allah gökleri yeri yarattı sonra arşa hükmetti anlamını veriyorsunuz. E o zaman haşa Allah gökleri ve yeri yaratmadan önce arş suyun üzerindeyken Allah arşa hükmedemiyor muydu? Bakın burada doğrudan Yanlışlık ne yapıyor? Allah'ın izniyle bat doğru geldin mi? Batıl böylesine gidiyor. Yine buna net. Çünkü hadiste bu ne yapıyor? Açık bir şekilde zaten belirtiliyor ki kader kitabının 51. hadisi olarak İmam Müslim bunu aktarıyor bize. Yine bakın dikkat edin. Bu sadece hadiste değil. Şimdi birileri kalkıp da birileri kalkıp da işte hadisin üzerinde konuşmasın. Alın Hud suresi 7. ayet. Hud suresi 7. ayet bakın Allah-u Teala diyor ki, vahve alazi halak al-ısmawati ve al O Allah ki gökleri ve yerleri altı günde yaratandır ve kane arşıhu alilma. Ki Allah'ın arşı suyun üzerindeydi. Bakın bu Rabbimizin Hud suresi 7. ayetinde bildirdiği bir gerçek. Yani arş göklerin ve yerin altı günde yaratılmasından çok önceleri arşın üzerinde mevzu, mev, mevcut idi. Dolayısıyla Allah'ın gökleri ve yerleri yarattıktan sonra arşı istila etmesi ve arşı hükmü altına alması söz konusu olamaz. Haşa bu önceden hükmü altında değil miydi anlamını doğurur. Bu ise Allah Azze ve nakıslık ifade etmektir. İşte yanlış, mutlak anlamını yapar bir yerde hakikate tostayıverir. Yine Bukhari'den gelen bir rivayette kardeşler. Bukhari'nin aktarmış olduğu bir rivayette İmran bin Hüseyin diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Kèn Allahu valam yokun şey un Allah azze ve celle var idi ve ondan başka hiçbir şey yoktur. Ve kèn arşu ve Allah azze ve Celle'nin arşı da suyun üzerindeydi ve kete fizikli kulle şey. Sonra Allah azze ve celle her şeyi yazdı sun makala kasma bativel Sonra gökleri ve yeri yarattı. Bakın dikkatle bu halde bu rivayetinde ne diyor Resulullah? Allah azze ve celle var idi. Ve ondan başka hiçbir şey yoktu. Ve Allah'ın arşı suyun üzerindeyken Allah Azze ve Celle kaderi yazdı ve sonra da altı günde gökleri ve yeri yarattı. O zaman hiç Allah'ın gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşı hükmünü altına almasını böyle bir şey düşünebilir misiniz? Kaldı ki Arapça... Edebiyatı Arap edebiyata ters düşüldüğü gibi sonuç itibariyle buradan da zaten yanlışlık ne yapar ortaya çıkar. Bu da sizin düşüncenizin yanlışlığını apaçık göstergesidir. Evet üçüncü delilimiz. Yani sizin bu getirdiğiniz delile üçüncü reddiyemiz. Alimlerimiz diyor ki, sizin bahsettiğiniz istila etmek, yani hükmü altına almak, hani diyorlar ya, Süm arş Allah arşı istiva ettiden kasıt Allah arşa hükmünü geçirdi. Allah'ın gücü arşa arşı kuşattığı şeklinde sizin diyor bu istila dediğiniz ifadeniz. İster Allah'ın gücü, ister Allah'ın kahrı, illah Allah Allah azze ve celle'nin hükmü altına alması anlamlarında ne anlama alırsanız alın e bu zaten Allah azze ve celle'nin diğer yarattıklarında da var. Ya e Allah azze ve celle'nin hükmü diğerleri için de geçerli. Allah azze ve celle'nin hükmü diğer başka şeyler için de zaten yaratılmış olan her bir şeyde var. Bu Allah'ın rububiyetinin zaten tecellisi. Dolayısıyla Allah azze ve celle'nin arşı eğer yaratılmışların en büyüğü ise bu bağlamda arşın ekstra zikredilmiş olmasına yine gerek yok ki. Neden? Çünkü Allahu Teala Müminun mesela 86. ayetinde ne diyor? Kulma Rabbü semavâtı seb'e Rabbu'l arş-ı azîm. Deki onlara göklerin 7 kat göğün ve büyük olan arşın Rabbinden <gülüyor> büyük olan arşın Rabbi ve gökten Rabbi kimdir dedi. Eğer ki istiva ala'dan kasıt istila etme hükmü altına almış olmak bolsa idi bu durumda Allah Azze ve Celle göğe de, havaya da, denize de, yeryüzüne de hepsine zaten hükmünü geçirmiş değil miydi? Ve Allah Azze ve Celle bir tecellesi var bunu ne yapıyor? Açıkça her şey için zaten söylüyor, her şey için. Dolayısıyla Allah'ın göğü ve yeri yarattıktan sonra arşı hükmünü altına almış olduğunu ifade etmesinin zaten bu anlamda bir gereksinimi yoktur ki. Bu da verdiğimiz ekstra üçüncü reddiyedir size. Yine dördüncüsüne geliyoruz kardeşler. Bunların getirdikleri bu Allah hükmü altına aldı görüşüne reddiyenin dördüncüsüne. Alimlerimiz diyor ki: İnnehu ize fustrel istiva bil galbetü'l kahri. Eğer ki istiva kelimesini biz hükmü altına almak, galip gelmek anlamında kullanırsak, bu durumda Allah Azze ve Celle'nin her şeye Hükmünü geçirdikten sonra, göklere ve yerlere hükmünü geçirdikten sonra istivaya hükmünü geçirmiş, arşa hükmünü geçirmiş olduğu ve arşa galip geldiği anlamını getirir. Alimlerimiz der ki, yani siz kalbinde en ufak Allah'a karşı gerçekten vakarı olan bir insan, hiç kalkıp da Allah Azze ve Celle arşa istiva etti derken, yani Allah'ın, ey kullarım ben gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşa galip geldim. Gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşı kuşattım, arşa hükmümü geçirdim anlamında bir ifade kullanmasını siz nasıl yakıştırıyorsunuz Allah'a? Nasıl yakıştırıyorsunuz? Bu bağlamda zaten yine nedir? Allah azze ve karşı yorumun açıkça yanlışa sürüklediği başka bir alandır. Beşinci olarak diyoruz ki, Bakın beşinci olarak diyoruz ki siz kalkıp bir delil getirdiniz ve bir ne getirdiniz? Yorum getirdiniz. Ki bu Arap edebiyatına dediğimiz gibi tamamen nedir? Tamamen terstir. Mesela İbnil Arabi, Elif Lamsız, yani İbn-i Ağrabi, eliflamsız yani i̇bn i̇bn Arabi olursa, bu Muhyiddin i̇bn Arabi tasavvufçuların, i̇bn Arabi olursa, Maliki mezhebinin meşhur otoriter alimlerinden. i̇bn Arabi, ki bu aynı zamanda Arap edebiyatı üstadıdır. Arap edebiyatı üstadıdır. Bir gün adamın bir tanesi geldi İbnül arabiye Arabi'ye, e dedi ki, i̇bn Arabi demişim, Allah affetsin, i̇bn Arabi bu kardeşler. Ki Arabi, e dediğimiz gibi Arap edebiyatı üstatlarından diyor ki adam bir tanesi gelip Rahman olan Allah arşa istiva etti den kasıt nedir? İbnü'l-A'rabidir ki huve kemma ahbara azze ve celle o Allah azze ve celle'nin işte bildirdiği gibidir. Yani biz istivayı biliyoruz. Bunun üzerine adam dedi ki bu onun manası olmasa gerek. Bilakis innema manahu istavla. Bunun anlamı kuşattı demektir. hükmü altına aldı demektir. İbnü'l-A'rabi Arap edebiyatı üstadı dedi ki ona uskut sus. Sus dedi. Ma anta wa sen ki bunu bilmek kim dedi. Dikaf isteva alayı isteva ila diye işte istila etmek diye yorum diyorsun. Sen kimsin bu kim Sen kim bunu bilmek kim? La yuqalu istavla ala şey. Sen ne konuşuyorsun dedi. İstila etmek, hükmü altına almak demek, iki zıt tarafta mücadele vardır da biri diğerine galip gelmesi demektir. Allah'a haşa, nazir mi var, Allah'ın bir karşıtı mı var ki Allah onu istila etti de hükmünü oraya geçirdi diyor. Sen kim bu konuda konuşmak kim diyor İbnül Eğrabi? Sen kim bunu konuşmak kim? Gördünüz mü? Hükmü altına almak, sanki önceden hükmü altında değilmiştir anlamını vermektir ki arş göklerde önce dediğimiz gibi zaten yaratılmıştı. O yüzden Halil İbn Ahmed ona sordular dediler ki Hel vecedte fil lugat fil luga istawa bi ma'na istaula edebiyatında sen ki kendisi aynı şekilde Arap edebiyatı üstatlarından. Ona dediler ki sen istava kelimesinin istaula yani kurulmak kelimesinin kuşatmak ve hükmü altına almak şeklinde anlam verilebileceği bir şey biliyor musun? Halil İbn Ahmed dedi ki: "Haza ma la na la ta'rifuhu al-arab ve fi Bu hiçbir Arabın bilmediği ve Arap lügatında da mümkün olmayan bir şey dedi. Ama siz kalkıp sırf kelam ehli olarak hani Allah'ı güya tenzih edecekler ya haşa. Sırf onun için kalkıp Arapçanın da Altını üstüne getirirler. Ayetlerin içerisindeki tenakkuzlara girerler. Yani Ehlü i vel cemaat gibi şunu ikrar edin sene. Allah azze ve celle göklerdedir. Arşın üzerindedir. Ama keyfiyetini bilmiyoruz. Bu kadar vesselam. Ne kadar güzel ve net. Ve halil ki aynı, halil için ne diyor alimler? Vel halilu imamun fil luga. Arap edebiyatında önderdi diyor. imamdı. O aynısı. Araplar böyle bir şey bilmiyor diyor. İsteva alanın yani istila diye yorumlanmış olması. Arapya'da böyle bir şey olmadığı gibi bu batıl bir sözdür ve böyle bir şey zaten söz konusu değildir. Evet vaktimiz o vaktimiz bir saati bulmuş. Vaktimiz bir saati bulmuş kardeşler. Bir bakayım şöyle de. Evet hızlı hızlı hızlı hızlı bitireyim inşallah kardeşler. Ta ki yarım kalmasın. Bir sonraki haftada öbürlerinden bir özet çıkartayım. Eğer bitirebilirsem önümüzdeki haftaya inşallah bitiririm. Bitiremezsem iki ders, üç ders inşallah sonuçta tamamlayacağız. Hızlı hızlı gideyim. Burayı da tamamlayalım Allah'ın ziyade bir bölünmüşlük olmasın. Dediğimiz gibi bu nedir? Sonuç itibariyle bu şekilde yorumlanmış olmak batıldır. Evet onların sözüne gelince, onların sözüne gelince kardeşler hangi sözü? Hani bir şiir getirmişlerdi. Bakın dilden getirdikleri sadece bir şiir. Yani ne Kur'an'dan delil var ne sünnetten delil var, ne sahabeden, ne tabiundan, ne alimlerden, ne Arap edebiyatından, hiçbir şeyden bir delil yok. isteva alanın, istila anlamını kullanacağına dair kalkıp bir tane şiir getirdiler sadece. Hangi şiirdi o? Kadisteva bişnuna alel iraki min gayri seyfin min mihraki. Sadece bunu getirmişlerdi. Şimdi ona ne yapıyoruz? Ona reddiyelerini veriyoruz ve diyoruz ki siz böyle bir ne yaptınız? Siz böyle bir delil getirdiniz. Evvela bir. Sizin bu getirmiş olduğunuz delilin herhangi bir şekilde senedi diye bir şey yok. Bir şairin söylediğini ifade ediyorsunuz ki bunun hiçbir şekilde delili söz konusu değil. Sadece bazıları İbni Abbas'ın, İbni Abbas Rabi Yadillahu Anh'ın işte bu anlamda bir ifadesinin olduğunu bir rivayet getirirler. Sadece reddiyesi şimdiden onlara verilmiş olsun diye söylüyoruz. Eğer o rivayeti delil getirecek olurlarsa ki o da Güya İbn Abbas anh demiş ki Allah Azze ve Celle ne yapmış yaratmış olduğu tüm şeylere onlara uzak olmaksızın ne yapmıştır istila etmiştir hükmü altına almıştır diye yorumlamış diye bir sadece delil getirirler ki biz ona dedik ki hadis alimlerimiz bunun kesinlikle İbn Abbas'a bir iftira ettikleri iftira olduğu hususunda tereddütlere söz konusu değil yine meçhul olan ve zayıf olan kişiler bunu aktarmışlar İbn Abbas'tan Mesela senedinde Abdullah İbni Davud Elvasiti diye birisi var. Abdülvehhab İbni Mücahit diye birisi var ki bunların zayıf oldukları hususu muttefak. ittifak edilmiş. Yine İbrahim İbni Abdü Samet diye birisi var ki adam tanınmıyor. Böyle birisi yaşadı mı yaşamadı mı kim olduğu bilinmiyor. Yine bu hususta ki bırakın yani rivayet edilmiş olma, delil edilmiş olma, delil alınmış olma diye bir şey söz konusu zaten değil ki sizin tek deliliniz kalıyor. Bu da güya getirdiğiniz bu şiir. Ve alimlerimiz diyor ki, fehzenil beytan bir tane daha beyit var. O da diyor ki humestevaya bir fadlihi macemian ala arshil muluki bir gayri zurin. Onlar işte ne yaptılar? Kralın tahtına oturdular, kuruldular, yani hükmettiler. Bu iki şiir için diyor ki alimlerimiz fehzenil beytan ile myes bu be, bu iki beyit hakkında araştırdığımız zaman bunların sabit olarak sahih bir senetle herhangi bir Arap şiirine dahil olması ya da Arap dil ve edebiyatında herhangi bir alimen böyle bir şey aktarmış olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Hatta alimlerimizden İbni Faris diyor ki kardeşler Zadul Müyesser i̇bn Cevzi zaten orada aktarıyor. Alimlerimizden İbni Faris diyor ki Hezan ve Beytani la ya'yı'rafu qailuha bir kere bu sözlerin kime ait olduğu belli değil. Yani isteva alayı hükmü, hükmetmek anlamında kullanan bu iki şeyin kime ait olduğu bile belli değil. senedi bırakın kimin söylediği bile belli değil. Hiçbir Arap edebiyatçı da bunu aktarmış değil. Ki alâhâze beytâni masnu'an Bu sonradan sadece öyle dercedilmiş edilmiş iki satırdan başka bir şey değildir. Neden bu insana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ya da hadisleri olsun ya da Arap edebiyatının dil üstadlarını bırakıp da bunları kullanırlar ki. Özellikle Ebu Amr İbni Abdülber bakın diyor ki kardeşler bunların istivayı işte istila anlamında tevil etmelerine gelince diyor İbni Abdülber bakın diyor ki فَلَا مَعْنَا لَهُ Bunun böyle bir anlamı yoktur. لِأَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٌ فِي الْلُّغَةِ Lugatta böyle bir şey yoktur. Çünkü lugatta istila etmek demek hükmü altına almak demek Birisinin başka bir güçle savaşmış olması ve sonra hükmü altına alması demektir. Haşa Allah'ın zaten bir muhalifi yoktur ki Allah ona kalip gelsin diye bir şey olsun. Dolayısıyla siz isteva alayı yorumlamak için çok daha mantıksız bir sonuca ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz. Evet başka bir görüş var kardeşler. Onların görüşlerine şöyle bakayım zikretmeye gerek var mı? Bazılar dediler ki işte isteva aladan kasıt başka bir görüş. Onlar dediler ki Allah'ın istivasından, arşa istivasından kasıt, işte arşa yönelmesi, arşı yaratması e, durumudur ve arşı kastetmiş olması, amaçlamış olmasıdır ki bu zaten evvela dediğimiz gibi arşın, göklerin ve yerin yaratılmış olmasından önce zaten var olmuş olması anlamında doğrudan zaten gümbürtüye giden bir iddiadan başka bir şey değil. Bunun detaylarını alimlerimiz vermişler. Ben vaktimizi sıklaştırmamak için, vaktimizi aşmamak için inşallah uzatmıyorum kardeşler. ile batırlığı zaten açıkça ortada. Birileri kalkıp Allah Azze ve Celle'nin buradaki olubunu kabul ettikleri gibi buradaki olubdan kastın işte kahrının yüceliği işte Allah'ın gücünün kudretin sınırsız oluşunu anlamışlar ki böyle bir durumda zaten dediğimiz gibi Eşari'den mesela İbni Furek almış ki bunun da sonuç itibariyle yanlış görüş olduğunu zaten açıkça ifade ettik. Allah Azze ve Celle'nin özellikle gücüne vurgu yapılmış onun orada zaten herhangi bir şeyi söz konusu değil. Evet başka var mı? Şöyle bakıyorum inşallah kardeşler. Bazıları da kalktı dediler ki buradaki istiva Allah'ın sıfatı değil arşın sıfatı yani Allah'a yakın olma sıfatı sadece on, öyle bir sıfat arşındır Allah'ın değil arşındır demişler. Bu görüş aynı zamanda dediğimiz gibi e, Bakillani'nin Beyhaki ile bunu yapmış ve e, Ebu Ya'la bunu yapmış ki bunun delilleri var fakat vaktimiz açtığı için inşallah oraya da girmiyorum ama sonuç itibariyle orada Allah Azze ve Celal sıfatı olduğu çok açık bir şekilde nedir? Zaten malumdur. Evet şöyle en son ki hazırlık yapmış olduğum sahifelere bir bakayım inşallah kardeşler. Evet bir sonraki hafta bir husus hale değineceğiz. İşte kelimeleri kabul ediyoruz ama anlamını bilmiyoruz şeklinde tefviye gidenlerin görüşlerini, reddiyeleri de onları da haftaya vereceğiz. Bugün Allah'ın izniyle inşallah kardeşler ne yaptık? Allah Azze ve Celle'nin arşa istivasını arşı istila şeklinde yorumlayan, işte Allah her yerdedir gökte de her yerdedir düşüncesini ortaya koyanları getirdiği delillere ve onların delillerini ne yaptık? Reddiyeler verdik ki ehl Sünnet'in hakikat hücreti olduğu, Allah'ın izniyle ne olduğu tekrar açıkca ayağın beyan oldu. Evet Allah azze ve celle bizi her hususta itikadden amelen ne yapsın apaçık bir delil üzerine daim kılsın. Resulullah Aleyhissalatu vesselamın dediği gibi inni taraktukum ale beyda. Ben sizi çok açık yani gecesi gündüz gibi olan bir din üzerine bıraktım. La yezi anha illa halik. Helak edenden ve başkası ondan uzaklaşmaz ki Allah azze ve celle bizi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Gündüzü gecesi gibi olan delil üzerine Allah-u Teala bizim hayatımızı daim kalmayı nasip etsin Allah Azze ve Celle bizi selefimizle inşallah hashreylesin salihler cumbesine kalsın Rabbim sizlerden de inşallah sabrımızdan dolayı razı olsun ve akhir davana Rabbi